Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergiyi dinliyorsunuz. Film Mor ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri festivalleri dayanışmaya geldi. Geçen hafta Cuma günü bir toplantı yapıldı. Basın toplantısıyla duyuruldu bu ama tahminen e, öncesinde kazanlar kaynamıştı ve tabi bu kararlar alınmıştı çoktan. E, bir basın toplantısıyla duyuruldu. E, toplantıda Melek Özman, Halime Güner ve Alintaşçıyan konuştular. E, nasıl olacağına dair ama biz de bugün meseleyi detaylarıyla biraz daha fazla konuşmak istedik. Dolayısıyla filmordan Melek Özman şimdi hattımızda. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederiz de Teşekkür katıldığınız tabii için. Tabii ki cadı kazanları kaynadı ama yani şu zamanların kazanları değil. Eskinin cadı kazanları. İçine bir sürü şey koyduk. Değil mi? Tek başına değildir e, herhalde bu kadar hızlı da bir e, kaynama değildir. Bu geçmişi vardır belki. Oradan mı başlarız? E, tabii var. Yani şey e, ya son dönem ne bileyim hani aslında herkes izliyordur. E, tam böyle 90'lar kurumlaşma filan yılları Türkiye'deki işte feminist hareketler için, için diyeyim. Sonrasında da böyle yani kadın dayanışması bizim her zaman istediğimiz e, bir hedef aslında. Ama kadınlar için verili bir şey değil. Biz kadın sürekli rekabet koşullarına doğuyoruz. E, o, hepimiz de bu topraklarda duyuyoruz. Bütün bu rekabetin, çatışmaların böyle çok yoğun yaşandığı yıllar geçti. E tabii ki yani nefes alanımız darlaştıkça hepimiz için hayat zorlaşıyor. En yakınımızdan belki başlıyoruz filan. Tam da aslında şu dönem böyle kadınlar yani kadınları da dağıttı bu süreç. Kapatılan kurumlar yanında kendi yol bulamamalarımız, işte bir sürü ekonomik zorluklar bazen yer yer kurumları, sürekabetle çatışmalar filan e, zorlandığımız bir süreç geçiriyoruz. Herkes gibi aslında. Kadınlar ama her zaman daha göz önündedir. Biz de göz önünde olan, kadınların arasında olan... Zaten iki sene önce film orada şeydi festivalin sloganı... ...Kadın Dayanışması Yaşatır. Evet. E, öyle bir söz yani bunu yaşatmak üzere aslında bir dilekti. Uçağı süper de biz iki yıldır dayanışıyoruz aslında. Yani bir, bir, bir anda değil. Eskiden de vardı ama dediğim gibi biz o dayanışmayı... Biraz böyle buralardaki alışkanlıkla her zaman çok sürekli tanım yani dayanışma şey bir şey politik bir şey olarak kuramıyoruz. Arkadaş oluyoruz işte hep, hep birbirimize yardım ediyoruz zor anlarımızda beraberiz falan ama daha bir politik dayanışma olarak şey taşları koyulmuş bir şey olarak aslında var etmeye çalıştık iki yıldır. Şey yaptık geçen seneki uçağın süpürgenin gezicisini birlikte yaptık bizim gezici dememiyle falan. Oralarda dayanıştık. Sonra önemli başka bir şey vardı. Biz hani dayanışmaya gelsin herkes. Hani aşka dayanışmaya barışa gelsin istiyoruz. <gülüyor> e, onu da hepimiz galiba en yakınımızdan e, parça parça e, ne bileyim işte yani yollarını açarak yapabiliriz. O yüzden biz kadın sinemacılarla biz dayanışma yapabiliriz. E, yıl ya daha, yani hep dayanışıyoruz kadın sinemacılarda ama hı hı. onu da böyle daha çocuk bir dayanışma haline getirmeyi diledik. Geçen yıl 270 kadın sinemacı katıldı. Bu sayı önemli çünkü yani yapımcı, yönetmen animasyon yapan, kısım film yapan çeşitli işte, işler yapan bu kadar kadınla olması sektörde onlarla bir araya gelmek bize çok iyi geldi. Kameranın arkasındaki kadınlar buluşması yaptık. Hı. Orada da yani işte birbirimizi tanıdık, söz aldık, herkes kendini tanıttı, sırayla filan. E, ama ben e, ya yani 270 kişi konuştu, evet, yaklaşık hepsini dinledim. Ama en çok herkesin hakkında böyle dayanışma, umut falan gibi sözler kaldı. Hı hı. O yüzden de gerçekten yani kadın sinemacılar e, yani bizim en yakınımız, kadın örgütleri ki Gezici Festival biz yıllardır hani film o Gezici bir festival ve başka şeylerde zaten diğer kadın örgütleri ortak yapıyoruz. Onlarla dayanışmamız e, Uçan Sürke ve Filmor arasında daha festivalleri çünkü dayanışma iki festival bir araya gelince iki festivalden fazlası ediyor. Hı hı. Etsin dokuz şehirde dokuz ayrı festival gibi yapalım bu yıl dedik. Hı hı. Bütün bunların sonunda da işte bu dayanışmaya geldik. Evet ve dayanışmanın bu kez festivale dönüştüğü bir hal o zaman kadın dayanışması festivaldir olmuş. Örneğin Soganlardan evet, evet. bir tanesi de kadın dayanışması yaşatır başka bir şeye evriliyor. Anlattıklarından biraz da dayanışmanın pratik haline bir gerçekten geçiş görüyoruz. Çünkü dayanışma işte söylediğin gibi çok sık kullanılan hakikaten kimsenin de uzak olmadığı ama bir yandan da nasıl yapacağını bilmediği. Evet yani nasıl yapacağını da bilemediği aslında hep dayanışma diyoruz ama... Ee, neye denir dayanışma? Çok da belki sınırlarını bilmediğimiz bir şey. Ee, sanırım pratik, pratik hali de yöntem. böyle olacak gibi gözüküyor. Ya evet şey de var tabi. Yani bizim festivallerin daha böyle ihtiyaca dönük dayanışma süreçleri olacak. Çünkü şey çok zorlaşıyor. Hani e, bizim ekonomik ve teknik olarak yani hiç o zorluklara girmiyoruz. Genelde de anlat yani kadınların mağdur anlatılarından o kadar e, şey ki yani onu dönüştürmek o kadar temiz bir çaba ki hiç biz de mağdur anlatılarına e, yer vermiyoruz. Ama yani teknik ve ekonomik olarak da Hı -hı. çok zor kadın filmleri festivali yapmak. Hani bu ülkede kadın olmak zor. Kadın örgütü Kur, e, kurmak ve sürdürmek var. Bir de üzerine Kadın Filmleri Festivali yapmak. E, biz birlikte hayatı da kolaylaştıracağız birbirimiz için, birbirimiz için öyle. Somut dayanışmaları da ihtiyaç var. Programda yer yer ortaklıklar yapacağız. Filan oralarda e, Somut iki festival dayanışması e, var. O bizim hayatımız kolaylaştıracak. Hı -hı. E, onun dışında ama biz bir dayanışma çağrısı olarak bunu örgütledik. Yani e, şey çünkü hani şu şu an kadınlar için Bilmiyorum ki şey çok zor. Biz her şeye böyle günah ketileri her zaman. yani işte iktidarlar zaman, süreç, şu bu filan ama ondan da öte ben kendi yaşam dönemimde kadınlar için en zor dönemine tanık olduğumu düşünüyorum hayatımın. Hmm. O süreçte de kadınlar arası daha politik, kazanımlarını kadınların koruduğu. Ee, üzerine yeni kazanımlar koyabildiği ve her anlamda gerçekten e, tanımlı, sürekli somut dayanışmalara ihtiyaç var. Somut politik dayanışmalara ihtiyaç var. Hı hı. Biz kadın filmleri festivalleri, kadın örgütleri, biz kendi en yakın halkımızda diyeyim, yani bulunduğumuz alanda diyeyim. Ve kadın sinemacılarla böyle bir dayanışmayı inşa etmek istiyoruz. Bir de zaten bizim festivaller, yani süpürge de öyle diyecektir. Biz sadece Evet, sinemada ve medyadaki kadınların yaşadığı ayrımcılığa karşı bir şeyler üretmeye çalışan örgütleriz ama biz hayatta kadınlara festival kılmak da istiyoruz aslında. Film festivalinde kadınlar için hayat festivali olsun, herkes için festivali, tadıcı olsun istiyoruz. Dolayısıyla festivali biraz da bu umutlarla. Çünkü o dayanışma alanlarını Dokuzşehir'de, şu ara bir araya gelmek, birbirimize iyi gelmek, dayanışarak... Yani, bir daha neyi kolaylaştırabiliriz? Nasıl önümüzü açabiliriz konuşmak? Kendi kendine çok önemli. Ondan daha çoğu olursa da ne hala ama birbirimize iyi gelmek, moral bulmak, dayanışmamızı, sevgimizi hatırlamak. Ee, hep, hep kadınların yani hep söylenir ya dünyada kadın hareketleri hep döngüsel hareketler, feminist hareketler, döngüsel hareketler olmuş. Ne zaman kazanımlar olsa geri püskürtülmüşler. Hı hı. Hep, ben şimdi... Kendi küçük ömür dilimizde bir kısmına tanıklık ediyoruz ama dü bütün dünyada kadınlar için şu an zor bir zaman. O zor da birbirine iyi gelmek, o dayanışmaya ve aşka gelme haliyle bir yol bulmak mümkün. Ee, ama olmasa da birbirimize iyi gelmek, bu baharı böyle kadınlarla festival halinde geçirmek, yan yana geçirmek istiyoruz. Evet, Mart ayında gerçekleşecek bu arada onu da söyleyeyim. O başlayacak. Yani film ve festivalleri var yine bildiğiniz gibi. Yani Filmor bildiğiniz gibi, Süperge bildiğiniz gibi. Daha çok ortak programı olacak. Hı -hı. Gezici festivalleri beraber yapacağız. Hı -hı. Tabii ki ortaklıkta başka etkinlikler olacak. Ne bileyim Şirin Tekirli sergisi, bu yıl Şirin Tekirli ve Kirtbilit tanıyacağız. Dolayısıyla tarihimizi biraz anacağız. Bugünden Hı -hı. tarihe bakacağız belki geleceğe falan. Böyle etkinlikler olacak. Hı -hı. Ee, şey de yani 10 Mart'ta mesela bu hani bu dayanışma festivalini 10 Mart'ta Filmor'la açacağız. 17 Mayıs'ta uçan süpürgede kapatacağız. Evet. Ee, ne bileyim işte bir elin var iki elin sesi var gibi iki festivalden daha fazlası var. Daha fazla kadınla, daha fazla ım, ne bileyim işte ben dayanışma alanıyla bahari geçirmek istiyoruz. Evet öyle gibi gözüküyor. Hayatın en zor dönemlerinden birini e, geçiriyorum dediniz kendi adınıza. Öyle gibi de gözüküyor gerçekten. Bakalım yani zaman 45, ne gösterecek. Yani benim 45 yıllık hayat dilimimdeki evet kadınlar açısından en çok geri dönüşün, riskin Hı -hı. yaşandığı dönem. Evet ilginç bir zaman. Ee, şimdi bi eklemek lazım belki 1998'den beri e, sürüyor uçan süpürge kadın filmleri festivali 2003 yılından beri de film mor kadın filmleri festivali yapılıyor ve iki festivalin deneyimi birleşecek Peki son bir soru e, buradan Halime'ye de top atmak mümkün olabilir siz birbirinizi duymayacaksınız ama biz konuşmayı planlıyoruz bir birleşme gibi düşünmeli miyiz bunu yani elbette ileriki süreçte belli olur bir şey e, devamı Yok, ama nasıl bir değil, şey birleşme değil yani aksine şey değil daha çok festivali olmalı. Evet, birbirinden Birbirine ayrı hayatta kalmak Bilmem belki bir gün onu da onu, o koşullarda olur ki umarım olmaz. Hı hı. Öyle gerekirse o da yapılabilir. Çünkü önemli olan o dayanışma alanlarını sürdürmek. O ürettiklerimizi paylaştığımız iletişim alanlarını sürdürmek. Ama hayır biz her iki festivalde birbiriyle dayanışarak ayrı ayrı ayakta duracak. Ama birlikte başka bir festival yapacak aslında. E niye birleşelim bizim her şehirde kadın filmleri festivaline ihtiyacımız var. Daha çok kadın örgütüne ihtiyacımız var. Daha çok kadınların sinema hı. alanındaki örgütlülüğüne ihtiyacımız Var. Niye bir iki festival varken bir olalım? Bu da ayrıca bir şey yani Türkiye gibi bir ülkede bazen biz yani hiç saklayacak bir şey. Bazen aramızda gülüyoruz Türkiye gibi bir ülkede iki tane kadın filmleri festivali olması herhalde bizim bu konudaki böyle ne bileyim ben bir deli performansımız değil. Çünkü Altyazı'nın birçok ülkesinde bir kadın filmleri festivali anca var filan. Böyle bir şey var etmişiz hani o 15-20 yılları atlatmışız zaten sana da iki tane olsun istiyoruz hatta 3'e 4'e çıksın. Ne güzel belki de vesile olacak hatta bu buluşma. bunu öyle gibi gözükmekte. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için neler olacağını biz izleyeceğiz heyecanla merak ediyoruz zaten. Festival baharı gelecek nihayetinde 2018'de. Melek Özman'la birlikteydik eklemek istediğim bir şey var mı? Yok yani bu bahar değil böyle hayat kadınlar için festival olsun, herkes için festival olsun. Aslında hiç zor değil yani galiba birbirimizle bu dileği paylaşmak, daha çok paylaşmaktan başka da bir yol gözükmüyor. Çünkü zaten hayatı cehennem yapan da bizleriz yani başka bir gezegenden kimse gelip e, hayatımızı cehennem yapmıyor. Bu dilekleri daha çok söylemek, daha çok alanda galiba birlikte söylemek, e, bu yolları denemek zorundayız. Evet, Bahar'ı festival kılacağız diyoruz hep beraber. Çok teşekkürler Benek Hanım katıldığınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, şimdi devam ediyoruz. Az önce Melek Özman'la konuştuk. Film oradan da kendisi ve festivalin bir diğer ucuna bağlanacağız. Ankara'ya da gitmiş oluyoruz bu vesileyle. Uçan süpürgeden Halime Güner hattımızda. Hoş geldin Halime. Merhaba. Merhabalar. Hoş Keper. geldiniz. Merhabalar. Evet, Çok teşekkürler. Evet, cuma günü bir toplantı yaptınız. Ee, biraz da detaylarını almış olduk biraz önce biz Melek'ten. Ee, bir Kadınlar bir araya geliyorlar genelde ama bu bir e, politik çerçevede olmuyor genelde. Ya da bunun sınırlarını çizmek oldukça zor, pratik e, hali politikliğin diye düşündük de aynı zamanda politik bir söz söylemenin e, bu festivallerinizin birleşmesi için. Öncelikle iyi bir haber kutlarız biz. Belki şuradan başlamak lazım Bahar'ı e, festival kılacağız demiştiniz en son sözlerden biri bu festivallerin bir araya gelişinden sonrasında. Neler söylemek istersin sen? Şimdi öncelikle kadınlar ve kadın örgütleri tarihlerinde hakikaten bugüne kadar gidildi, yani geldiğimiz şu noktaya kadar çeşitli biçimlerde dayanışarak birçok o yasa koyucularına yaptığımız baskı, Yaşanan olaylar nedeniyle yaşadığımız, yani yaşadığımız ayrımcılıklara karşı duruş, e, bununla mücadele hep yan yana olarak ancak e, üstesinden gelebildik. E, çok az duydum ama e, şu günlerde birçok yerden de e, benzer bir şey duyduğum için belki vehmet sizin sözünüze. Bu aralarda kadın örgütleri arasında belki bir kopukluk, belki yalnızlık, belki mutsuzluk Türkiye'nin genelinde yaşanan birçok... Olaylar nedeniyle böyle bir şey olmuş olabilir ama Filmor'un hatırlarsanız bir festival afişi vardı. Kadın dayanışması yaşatır. Çok kıymetli ve değerli. Evet. Yine kadın öldüklerinin son zamanlarda kadın sığınakları kurultayları düşünün, başka etkinlikler düşünün. Bunlar yan yana geldiklerinde nasıl güçlenerek tekrar tekrar bu ortamı biz daha okuyalım, yeniden güçlenelim, bir arada olalım istekleri nasıl çoğaldı? Bu isteklerin çoğaldığını şöyle tarif edebilirim. Birçok toplantının başlığına bakın. Yeni ortamı okumak, yan yana durmak, dayanışma içinde olmak, birlikte düşünmek hep toplantı başlıkları bunlar olmaya başladı. Hı -hı. Demek ki çok büyük bir ihtiyaç. Hı -hı. Uçan süpürgenin de geçen yıl 20. film festivalini yaparken birlikte festival yapma isteği belki de bütün bu ortamın bize getirdikleri, hissettirdiklerinden farklı bir şey değildi. Biz 20. Film Festivali'ni yaparken dedik ki 20 ilde 20 Mayıs'ta 20 kadın örgütüyle birlikte bunu yapalım. Ee, ve kadın örgütlerini öncelikle temsilcilerini Ankara'ya çağırdık Mart ayında. <gülüyor> Onlara 20 yıllık arşivi, bilgi tecrübeyi, deneyimi hepsini aktardık. Bunları yaparken sinema bölümündeki hocaların teknik bilgileri, festival yapmanın, organizasyonun tecrübesi ama hep altında yatan şey dayanışmayla her şey çözebiliriz. Bu mesajların çok kıymetli olduğu bir süreç geçirdik. Ve kadın örgütleri tekrar ilerine gittiklerinde 20 Mayıs'ta aynı anda bu festival oldu. Yalnız 20 il değil. Kuzey Kabir Türk Cumhuriyeti'nden de bu festivale çok büyük bir ilgi vardı. Ondan da e, aynı yine 20 Mayıs'ta böyle bir etkinlik yaptık. Hı hı. Biz bu toplantıyı yaparken kadın örgütleriyle bu görüşmelerimizde e, karşılıklı e, birbirimize iyi gelme hallerini yakaladık. Bu iyi gelme hallerinden sonra epey bir zamandır yaşadığımız o kopuklukların e, e, onu gidermeye çalıştık. E, sadece hatır sormak değil neler yapıyoruz Türkiye'de kadın gündemine neler yapılması lazım. Bu festivalde paneller, söyleşiler, etkinlikler oldu. Ama e, film morla Yine bir birlikteliğimizin başlangıçlarından bir tanesi diyelim. Hı hı. Geçen yıl 19 Nisan'da kadın yönetmenler ve kadın yapımcılar toplantısını birlikte organize ettik. İstanbul'da yaptığımız bu toplantının başlangıçı kendi içinde zaten ayrı bir dayanışmanın tarifiydi. Çünkü biz kadın yönetmenlerin çektiği filmleri gösteren bir festivaliz hı. her ikimizde. Bu festival nedeniyle kadın yönetmenler... Bu 20 yılda ne oldu? Biliyorsunuz uçan süpürge 20 vardı 15 yılını tamamladı. Evet. Çok büyük bir tecrübe bunlar. Evet. Çok değerli bir hekimler. Ve e, bunları sorduğumuzda kadın yönetmenlerle buluşmak istediğimizde özellikle genç kadın yönetmenler Hı. bir biz kadın yapımcılarla bir araya gelmeyi ne kadar istiyoruz? Keşke bunu da yapsanız dediğin, dediklerinde. Bu iş halka biraz daha büyüdü ve e, elimizdeki ilk bilgi 36 kadın yönetmen sonra 50 küsürlere çıkmış iken biz bu araştırmada 273 kadın yönetmen ve yapımcı aslında e, sevgili Melek'le birlikte buna sadece kadın yönetmen ve yapımcı demeyelim kameranın sinemada emek veren kadınlar diye bir bütün olarak bakalım dedik. 273 kadına ulaştık. İstanbul'da yaptığımız toplantıda 90 kişi katıldı. Yüz yüze herkes ...bu beklentilerini, isteklerini bile getirdi. Sonra festivallerimizi gerçekleştirdik. Ama esas bu seneye gelecek olursak... ...biz bu birlikteliği... ...dayanışmayı... ...hisseder ister... ...birlikte ne yapacağımızı konuşurken... ...en kıymetlisi birbirimize... ...özen gösterdik. Her yazdığımız maille, ...her açtığımız telefon görüşmesinden sonra... ...ben böyle düşünmüyorum ama... ...senin söylediğini düşüneyim deyip... ...tekrar arkasından... Buna benzer bir şey daha hatırladım deyip değer vermek, kıymet vermek, söylenen, düşünülen, konuşulanlar üzerine biraz e, özen göstermek bence dayanışmanın galiba en kıymetlisiydi. Evet, az evvel de Melek Hanım'la konuşurken e, kadın sorunu açısından en zor ve problemli dönemden geçiyoruz dedi. Siz de aslında bugünü baştan okumak ihtiyacının en e, acil ihtiyaçlardan biri olduğunu daha önceki festivallerde gözlemlediğinizi söylemiştiniz. Galiba Özen de tam da bu dönemde e, işaret ettiğimiz bu koşullarla beraber anahtar kelimelerinden e, birisi oluyor. Belki tema olarak değil ama her şeyin iyi yürüyebilmesi için, iyi gidebilmesi için galiba unutmamak e, gereken önemli bir öge galiba dayanışmada. Kesinlikle ve emin olun denedik oldu istemek gerekiyor burada. Biz e, yan yana durduğumuz sürece kendimizi güçlü hissederim. Evet. Bu festivaller için bu filmleri yapan kadın yönetmenleri başka kadınlarla buluşturmak için sinema seyirci sayısının daha çok arttırmak için o filmi birlikte izlerken biz bize göz, göz göze gelip belki konuşarak sen de gör bu filmde şu konu beni de çok etkiledi. Ee, hangi filmin karısı hayatımızı değiştirmedi ki? Biliyorsunuz sinema en hızlı iletişim aracı. Biz bunlar için, bunların etrafında bir araya gelmiş kadınları ve bu kadınların sayısı giderek daha çok çoğaldı. E, Film Mor'un tecrübesi, Uçan Sükülge'nin tecrübesi yan yana geldiğinde bu sene e, hakikaten kadınların baharı olacak. Festivaller her zaman için kendi içinde zaten kadın dayanışmanın bizzatı kendisi festival. E, bunun için hem dayanışmayı hem festivali yaşadığımızda birlikte bu organizasyonu yaptığımızda Bizim kendi güçlendiğimiz sivil toplum örgütlerine, çalıştığımız yerdeki diğer kurum kuruluşlarına, özel hayatımızın içerisindeki birçok konulardaki dayanışmayla çözeceğimiz özel alanlarımıza, özel alanlarda pozitiktir dediğimiz zamanlara hepsine birlikte bir bütün bakmış olacağız. Biz çok mutluyuz. Evet şahane gözüküyor plan programda şimdilik detaylı bir program açıklanmamış olsa da her iki festivalin e, birlikte yapacağı etkinlikler ortak bir program e, olacak kadın örgütleriyle birlikte yedi şehirde yapılacak gezici bir festivale de dönmüş olacak tabi bu festival e, yine e, sergiler görüyoruz. Başka tematik konuşmalar, buluşmalar var. Kadınlar her yerde beden, bedenlerimiz, bedenimiz bizimdir. Cinsel taciz ya da anısına şirin tekeli uh -huh. Kate Middett gibi e, pek uh -huh. çok tematik bölüm olacak. Önceki festivallerden de aşina olduğumuz şeyler, forum ve festival alanı bunların e, üzerine eklememiz gerekenlerden pek çok şey peki, bekliyor. Peki. Daha da üzerinde çalıştığımızı söylemek isteriz. Çünkü hı hı. Uçan Süpürge'de de Uluslararası Kadın Filmleri Festivali olma özelliği biliyorsunuz. Sinema Eleştirmenleri Birliği, Pibriski'nin dünyada ödül verdiği tek kadın filmleri festivali. Hı hı. Ee, burada e, son bir yıl içinde çekilmiş filmleri ve Pibriski ödülü almamış, e, o ana kadar almamış diyelim filmlerden. Hı hı. bir e, e, Her biri ayrı renkli bir bölümümüz var. Buradan Pibriski ödülü veriyoruz. Hı hı. Ee, yine e, her sene olduğu gibi bizim de onur ödülleri, bilgi olgaç başarı ödülleri, söyleşiler, paneller bunlar da olacak. Ee, Film Mor'un 10 Mart, 17 Mart İstanbul ve diğer iller devam ediyor hep birlikte. Uçan Stürgen'in de 10 Mayıs, 17 Mayıs tarihlerinde Ankara'da e, birçok alanlarda festival e, devam edecek. Bu motivasyon, bu moral. Bu böyle bir zamanda birlikte yan yana durmak herhalde bu sene festivali hep beraber çok daha farklı bir şekilde okumamızı sağlayacak. Şimdiden e ekipler çalıştı. Ankara'nın şöyle bir özelliği var. Ankara'da bu sene e 8 üniversitede özel olarak bu Türge ekibi kuruldu. Film festivali sadece değil kültür sanat ve e bu alanda toplumsal cinsiyet odaklı kültür sanata bakan bir grup, bir ekip çalışması var. 8 Mart'ta da buna benzer bir çalışmayla tekrar e, üniversitedeki genç arkadaşlar bir gösteri yapacaklar. E, bunlar demek ki böyle bir e, şeye ihtiyacımız varmış. Yan yana e, birlikte olabilmek ve birbirimize moral verebilmek için e, iyi bir dönem, iyi bir zaman geçiriyoruz. Evet. Halime Güner bir soru var hakkımızda hazır sizde telefondayken e, söyleşinin sonuna da geldik süremizde tükendi gerçi ama e, şimdi Ankara'dan da özellikle bahsetti geçtiğimiz haftalarda e, Ankara konusu açık dergide LGBTİ temalı tüm etkinliklerin e, yasaklanmasıyla maalesef e, vuku buldu. Öyle ulaştı dinleyicilere. Sonrasında da bu geçtiğimiz cumartesi İstanbul'da Pera Müzesi'nde e, gerçekleşecek e, queer kısalar etkinliğinin kaymakamlıkça e, engellendiği haberini duyduk. Tam da dayanışma demişken aslında var mıdır ki e, festivalinde bu alana yani LGBTİ Ay, filmlerine inerek, e, Ay, çok doğru bir fikrim. Soru. Her sene Uçan Sütürge'de Pembesiz Mavisiz diye bir bölümümüz var. Kalsiyeli ile ortak yapıyoruz. Hı hı. Şimdi tam dayanışma zamanı. Çünkü bu her türlü ayrımcılığın önüne geçebilmek için yine dayanışmak, yine dayanışmak gerekiyor. Peki, iyi haberler. Çok teşekkür ediyoruz. Selim'e günler Uçan Sütürge. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İzleyeceğiz Çok biz de. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Açık Radyoda Açık Dergi programı iki festivale birden konuştuk bu akşamın keyfinde Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Mayıs'ta Gezici Filmor Kadın Filmleri Festivali Mart'ta e, bu arası da Mart'ta Mayıs arası da e, bir bahar olarak festival baharı olarak ilan edildi iki büyük kadın film festivali tarafından geçtiğimiz hafta sonu size bu haberi kısaca aktarma şansını bulmuştuk bu akşamda Gezici Festival'den Melek Özban ve Uçan Süpürgeden Halime Güner görüşlerini ve son gelişmeleri almış olduk. Biz de bu iki festivalin ve etrafındaki tüm gelişmelerin takiminde olmaya çalışacağız. Şimdi kısa bir aramız var.